Bir yaşam dili. Şiddetsiz iletişim. Hazırlayan ve sunanlar, Deniz Spatar ve Canan İrtem. Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz, ben Canan. Ben Deniz. Bugün programımızı Canan'la birlikte evlerimizden kaydediyoruz. İki ayrı evdeyiz. Canan nasıl bu hal? Sana nasıl geliyor? Ee, Valla çok değişik geliyor. Bir, sanki bir film içindeyiz gibi. <gülüyor> Böyle gerçekçi gelmiyor ama yavaş yavaş kabullenme sürecine geçtiğimi düşünüyorum. Ee, nasılsın diye sorarsan geçen gün Ayşe instagramında gördüm çok hoşuma gitti Mevlana'nın bir lafı iyi dersem yalan olur kötüyüm dersen e, inancıma dokunur en iyisi şükre vurayım dilimi belki o zaman kalbim kurtulur diye gerçekten de öyle o durumdayım yani ne iyiyim ne kötüyüm iki arada bir de arada bir yerdeyim ee, şükre vurmakta zaman şükran duymakta zaman zaman iyi geliyor sen hmm. nasılsın? Neler yaptın şu 11 Mart'tan? Kaç hafta oldu? Birkaç hafta, üç, dört hafta oluyor. 11 Mart'tan itibaren neler yaptın? Valla önce şeyi söyleyeyim. Yani senin halinle, benim halim birbirine benziyor. Bir öyle bir böyleyim ben de. Yaptıklarımı da anlatacağım. Ondan önce şeyi söylemek istiyorum bizi dinleyenler için. Biz bugüne kadar dinlediğiniz... Programları daha önce kayıt etmiştik. Ee, çeşitli seyahatlerimiz vardı, işlerimiz vardı. Önceden kayıt etmiştik ve şu, bugüne kadar doğrudan koronadan hiç söz etme e, imkanı olmadı. Dolayısıyla bu bizim e, korona süreci başladığından beri ilk defa e, yaptığımız e, kayıt. E, şu an bu kaydı... E, Yine sizin dinlemenizden birkaç gün öncesinde yapıyoruz dolayısıyla gündem değişirse ve konuştuklarımız biraz e, anlamını yitirirse diye de bir endişe var içimde. Aynı zamanda e, şiddetsiz iletişim yolculuğunda iki insan olarak bu süreçte bizler nasıl baş ediyoruz ya da etmeye çalışıyoruz onları anlatmaya çalışacağız şimdi. E, dışarıdan ses geliyor mu e, diye de bir endişem var ama. Evet, duyarsanız İstanbul, ekmekçi İstanbul'da. sesidir. <gülüyor> <Bence gayet> İstanbul. <gülüyor> İstanbul'un boş sokaklarından ekmekçi sesi. geliyor. Biliyorum, evet. Ya 11 Mart'tan beri şöyle bir şey oldu Canan. Ben de pek çoğunuz gibi ne olduğunu anlamaya çalışıyordum 11 Mart'ta. Ve seminerim vardı. Seminer sırasında hem ben hem Katılımcılarım hem de eğitim ekibindeki arkadaşlarım tedirgindik ne yapacağımızı bilemiyorduk o yüzden öğrenebildiğimiz kadarıyla tedbir alarak yapmaya çalıştık işte sosyal mesafeye dikkat ederek bol bol kolonya kullanarak ve hiç temas etmemeye çalışarak bir seminer yaptık arkasından okullar tatil oldu ve benim planlanmış pek çok eğitimim vardı aynı odaya girip yüz yüze temas etmemizi gerektiren işte şiddetsiz iletişimin bana en kıymetli hediyelerinden biri birlikte karar alma süreçlerini yaşamak. Ben de tek başıma karar almak istemedim ve Zoom üzerinden online olarak eğitime katılmayı planlayanlarla e, durumu değerlendirdim ve hep birlikte kararlar aldık aldığımız kararda e, bazılarını ertelemek bazılarını iptal etmek oldu e, aynı zamanda da e, tabi şey ben 85 yaşında olan annemle yaşıyorum e, Bu yüzden de iki kere daha tedbirli olmaya çalıştım öyle e, hayatımda şu an hayatımın hiçbir döneminde olmadığı kadar e, düzenli temizlik yemek <gülüyor> ve içmek var e, sürekli e, temizlik yapıyorum yemek yapıyorum e, ve çalışıyorum Sen neler yapıyorsun Cana Evet ben de evde kalabilme lüksüne sahip olduğum için gerçekten şükran duyuyorum. İlk iki hafta neredeyse böyle hiç kimseyle konuşmak istemedim. zoom Zoom'la görüşmek istemedim. Böyle bir Zoom çılgınlığı oldu. Herkes online oldu. Mesela o aralarda ben nedense kendi içime böyle kapandım. Bu böyle bir ara düşündüm ya ben depresyona mı girdim ne oldu diye ama öyle bir şey öyle bir donma hali veya korkma hali değil de sanki o anda öyle durma hali gibi bir e, haldeydim. Bu da bana iyi geldi. Ondan sonra üçüncü haftadan sonra böyle tekrar... E, kendimle olan bağlantımda böyle bir güçlenme oldu galiba Evet şu an durumun budur deyip böyle tekrar insanlara ihtiyaç duyduğum bir <gülüyor> kim ne yapıyorsunuz nasılsınız diyecek hale geldiğim bir e, zamanım geçti böyle bir şeylerin değiştiğini hissediyorum e, dünyanın durumun geçici olduğunu her şeyin tekrar düzeleceğini bilsem de gene de böyle içimde böyle bir keder üzüntü bir şaşkınlık e, endişe bilemiyorum ama bir daha çok böyle bir şaşkınlık bir keder var bu senin de geçen gün çok güzel bir yazın yazın çok hoşuma gitti e, yasla ilgili yani burada da onu konuşmak istiyorum bu gelen bu duygular e, bu çok güzel anlatmışsın yazında yaz, e, yazında yaz nedir e, deniz diye böyle oraya bağlamak istiyorum açıkçası bir şey demişin galiba kayıpların karşılanmayan ihtiyaçların üzüntüsü geldiğinde üzüntüyü bastırmamak onu hoş geldin diyebilmek zor gibi bir şey yazmıştın çok hoşuma gitti yani şiddet iletişimde yasır hep konuşuyoruz ama. Çok teşekkür ederim yazıyı yazının sana ulaşması beni memnun etti. Ya bu yazı şuradan çıktı. Korona başladığı andan itibaren bir takım sosyal medya hesaplarından bu korona karşısında işte nasıl durmamız gerektiğine ilişkin. Bir şeyler okumaya başladım ben ama bu bilimsel e, tavsiyelerden söz etmiyorum. Onlar da aram son derece iyiydi yani onları duyabiliyordum ama şey tavsiyelerden söz ediyorum. E, i̇şte e, şükran duyun, işte e, evinizdeki e, hayatı şenlendirin, şunu yapın, bunu yapın gibi e, çok da derinle girmek istemiyorum. Şeyi fark ettim. İnsanlara ne hissetmeleri gerektiğine ilişkin tavsiye duymak beni rahatsız ediyordu. Hı hı. Çünkü böyle bir durum karşısında hepimiz biriciyiz ve farklı farklı hallerimiz olabilir. Hatta bazılarımız bir şeyler hissedebilir, üzüntü ya da rahatlık gibi. Yani birbirinden çok farklı şeyler hissedebilir. Bazılarımız da kopabilir. Yani hiçbir şey hissetmemek de... Bu sürecin bir parçası. Böyle bir haldeyken insanlar onlara nasıl hissetmeleri, bu konuyu nasıl içsel olarak ele almaları gerektiğini söyleyen bir takım sosyal medya postlarının beni rahatsız ettiğini, çünkü hakikilik ihtiyacımın hiç karşılanmadığını evet. fark ettim. Bana şey gibi geliyordu, başka bir gezegende sanki daha önce bu deneyi yaşamışlar da, Hani bana sanki oradan bildiriyorlar gibi. Bu da kopuk kopuyordum yani bu mesajı yazanlarla. Ee, sonra e, şiddetsiz iletişim süreçlerini yaşamaya çalıştım. Şiddetsiz iletişim, sen de biliyorsun Canan, önce bir durmayı söyler. Yani bir durup kendine bakmayı ve baktım ne hissediyorum ben. Ee, birincisi korona meselesi nedeniyle ne hissediyorum, neler özlüyorum. Oraya baktığım zaman şeyi fark ettim yani ben de çok hızlı bir şekilde biraz da telaş içinde bu değişen dönüşen hayata uyum sağlama çabası içindeyim. Yani benim ihtiyacım orada güvenlik, temel ihtiyacım. Bunun için de uyum sağlayacağım bir takım stratejiler geliştiriyorum. İşte evi düzenlemek, yemek meselesini düzene koymak, annemin bakımını ve korunmasını sağlamak gibi. Dışarıya baktığım zaman da insanlarla konuşmaya başladık. Birazdan daha detaylı da belki şarkı arasından sonra anlatırız. Korona dinleme çemberleri yaptık şidesiz iletişim topluluğu olarak. Orada da duyduklarımı hatırlıyorum. Bir baktım ki hakikaten insanlar hem çok benzeyen hem de hiç benzemeyen tepkiler veriyorlar. Bunun üzerine şeyi fark ettim. Ya biz insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar... Ee, en azından bizim kendi kısacık tarihlerimizde bilmediğimiz bir şey yaşıyoruz. Yani bunu bilmediğimizi bir fark etmek çok kıymetli. Evet, görmediğimiz bir şey var ve ondan korkuyoruz. O da enteresan geliyor bir şey. Yani gördüğümüz bir şey değil bununuz ama kötü bir şeyler oluyor ve e, ama düşman düşman var ama düşmanı göremiyoruz. Evet yani ve e, öyle bir şey ki hani bizden önce bunu yaşayan ülkelerden bilgiler geliyor. Bizim ülkemizin politikaları meselesi var falan. Bütün bunlarda birey olarak e, belirsizlik ve bilgilerin şeffaflık içinde akmıyor olması. Yani kime, ne oldu, nerede, ne zaman, nasıl, bütün bunları bilememek falan, bütün bunlar e, tabii derin bir kaygı getiriyor. Evet yani o kaygı gel geldiği zaman genellikle üzgünüm yani şöyle bir şey de geliyor evet yani üzgünüm kaygılıyım ama benden daha da kötü durumda insanlar var diye duygularımızı böyle yaşamamaya çalışıyoruz esasında evet var ama sende de bu duygular var de kaygılısın üzüntülüsün endişelisin ee, bizim şeyde size elçimde hep söylediğimiz duygularımızı bastırmayalım sen kendi duygundan sorumlusun karşı tarafın değil ve evet, duygular gelip geçer ee, onlar da yani bu sürece. Yaşarken dediğin gibi şiddetsiz nimetlerinden de bayağı yararlandım ben de. <gülüyor> evet bir de Canan çok kıymetli bir şey söylüyorsun. Yani duygular geliyor geçiyor. Evet aynı zamanda şiddetsiz iletişimin en kıymetli hediyelerinden biri biri duyguyu fark etmek ama orada kalmamak. Böyle hissediyorum çünkü ne özlü a gitmek. Evet, evet. Bu şeyle ilgili mesela şurada kaldığında yani en az üç kere bu konuyla ilgili dertleşme çemberinde konuştuk. Ya yani işte annem çok yaşlı, kronik hastalığı var, kaygılıyım, telaşlıyım. Buraya kadar tamam ama bu şiddetsiz iletişimin ilk iki adımı. Gözlem ve duyguda kalıyorsun. Peki neyi özlüyorsun? Mesela şeye döndüğünde, Aa, ben sevdiklerimin güven içinde olmasını özlüyorum'a döndüğümde bende bir şey değişiyor. Çünkü ancak Burada durursam, aa, sevdiklerimin güven içinde olduğunu bilmek istiyorum, bunu özlüyorum dediğimde bu sefer bir şey açılıyor kafamda. Yani sinir sistemimde de bir şey değişiyor ve elimdeki kaynakları fark ediyorum. Bu güveni özlüyorsam bunun için ne yapabilirime doğru gidiyorum. Bu da şidesiz iletişimin hediyesi. Evet. Galiba şarkı arasına geldik. Evet şarkı arasına geldik. E, Banuka'nın belin yeni bir single'ı var. Gelecek için Cuma'lar, Fridays for Future'ın gençleriyle beraber, onların sözleriyle ve sesleriyle işte doğa ile ilişkilerimiz ve iklim krizine dikkat çekmeyi e, dileyen bir şarkı yaptılar. Dünya evimiz yanıyorsa. Durup seyredene sorana yanıtı Elimden gelenin en iyisini yapıyorum Dünya evime yanıyorsa Gördüğümü de söylüyorum Ormanlar yanıyor, üstelik her yerde 200 canlı sürü yok oluyor bir günde Hortuma, ısınmaya sele alıştınız Buzullar eriyor anormal şekilde Ağaçları kesmeyin. Yüzünü kirletmeyin. Yeter artık daha fazla plastik üretmeyin. Balinaların, kuşların içi çöpünüz dolu. Yaşam hakkı var onların sesine kulak verin. Füsil yakıt devriniz yeter artık bitmeli. Sıfır karbon emisyonuna acilen geçilmeli. Bankalar, piyasalar, hükümete dinleyin. İklim acil durumu bu. İnanın.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 Yaşılı bir yukarı kanat çırpıyor Damlalarla su taşıyor Bir Yaşam Dileşi Şiddetsiz İletişim Programı'nda Canan'la birlikte ile nasıl baş ediyoruz ya da baş edemiyoruz, onu konuşmaya devam ediyoruz. Canan, bu noktada ben korona dinleme çemberlerinden çok kısa söz etmek istiyorum. ile ko ilgili Türkiye'deki gündem e, giderek e, hassaslaşmaya başladığı süreçte, yani ilk maalesef vefat haberleri, başladığında toplumumuzdan iki arkadaşımız Alper Süzer ve Gizem Alav Şapçı bir davet yaptılar. Dediler ki hadi gelin şiddetsiz iletişimin can kulağıyla dinleme başta olmak üzere bütün hediyelerini bu süreçte Türkçe bilen herkesin hizmetine sunalım. Ve şu an 50'ye yakın arkadaşımız korona dinleme çemberleri yapıyorlar. Hatta hekim olan bir arkadaşımız Burcu Ayaz Taşta, çeşitli arkadaşlarımızla yine birlikte sağlık çalışanlarını dinliyor, öğretmenleri dinliyoruz ve herkesi dinlemeye başladık. Yani herkesi derken bize ulaşan ve çemberlerimize kayıt olan kim varsa dinlemeye başladık. Ee, bu da bu süreçte e, destil iletişim topluluğunun hem e, hediyelerini sunmasına katkıda bulundu hem de bize de bence çok iyi geldi. Bana iyi gelen tarafı benim de hayatıma anlam kattı. Çorbanın minicik bir tuz atmak. Evet karşılıklı bağlar. Hem fiziksel olarak yalnızız hem de hep beraberiz mesajı da veriyor. Ve dinlenmek en büyük ihtiyacımız. Yani empati vermek değil, sadece dinlenmek bile yeterli oluyor. Bununla ilgili Instagram'da ve Facebook'ta e, şu destek iletişim sayfalarına gidip e, nasıl bağlanabileceklerinizle ilgili destek alabilirsiniz. Evet, e, müzik arasından önce şeyi konuşuyorduk, yazı konuşuyorduk. Yani duygularımızı bastırmayalım, endişelerimizi, ekederimizi fark edelim. O kadar buradan bir de bir güç doğduğunu konuşuyorduk. Sen de yazmıştın böyle birçok yerde de görüyorum işte bu yasın evreleri diye. O, o, o da benim hoşuma gidiyor. Yani birinci evrede böyle inkar ediyorsun. İşte bu virüs bizi etkilemez ne olacak ya. Hala inkarda olan arkadaşları görüyorum sokaklarda. İkinci e, evrede öfke var. İşte evde kalmama neden oluyorlar niye kalacağım deyip gene hala sokaklarda olan arkadaşlar var. Pazarlık var, yapanlar var. İşte iki hafta kalırım ama iki hafta sonra devam ederim hayatıma diyenleri görüyoruz. Sonra depresyonda olan arkadaşlarımız var. Bunun ne zaman sona derece Bilmiyorum, her şey çok kötü olacak. Sonra kabullenme, evet böyle bir olay gerçekleşiyor. Nasıl devam ile ilgili neler yapabilirim, hangi kaynaklara başvurabilirim, işte iç kaynaklar, dış kaynaklar. Şu bu dediğimiz empati çemberleri yine kaynaklarımızı hep beraber nasıl beraber kullanabiliriz diye. Galiba hep zihnimiz böyle geleceği ve felaket senaryolarına doğru, değil mi? Yani onunla ilgili hep Moda laf, anda, anda kalmak, yani şu anda, şimdiki zamana gelmeye çalışmak belki bir çözüm olabilir mi? Ya bütün bu söylediklerin bana, evet yani halimiz galiba tam da böyle. Aynı zamanda bana şey gibi geliyor, iki tarafı çok önemli geliyor bu sürecin. Birincisi benim kendimle bağlantımın nasıl olduğu. Yani tam senin söylediğin, şu an ve burada bana ne oluyor? Tam olarak bana ne oluyor, ne hissediyorum? Bu duyguya biraz izin vermek, yani misafir misafir ağırlar gibi duyguyu ağırlamak ve bu duygunun içinde kavrulup kalmadan peki ne özlüyorum? Oraya gitmek. Çünkü dikkatimizi istemediğimiz şeylerden istediğimiz şeylere çevirdiğimiz zaman her ne şartlar altında olursak olsun bu istediklerimiz için bir adım atabiliriz ya da Karşılanmayan ihtiyaçlarımızın yasını tutabiliriz. Bu yastan ka kasıt da hani ya şu an benim yani özgürlük ihtiyacım hiç karşılanmıyor. Yani seyahat özgürlüğüm karşılanmıyor mesela. Güvenlik özgürlüğü yani güvenlik ihtiyacım da karşılanmıyor. Şimdi aynı zamanda bunlar karşılanmıyor çünkü başka bir ihtiyaca da evet diyorum. Evet. O evet dediğim ihtiyaçta kendimi korumak istiyorum. O da güvenlik esasında. İstiyorum. O da güvenlik. Şimdi böyle baktığın zaman bu iki hal arasında karşılanmayan ihtiyaçlarımı hatırlayıp, evet şu an bu karşılanmıyor. Kabulüne gitmek ve onun yarattığı bir üzüntü varsa, bir rahatsız, konforsuz duygu varsa onu duyup. Biraz orada kalmak. Evet. O, o zaman çünkü içimde e, şefkat uyanıyor, kendimle bağlantım artıyor. İki, i̇ki şeyden söz ettim. Biri kendimle bağlantım, ikincisi de mağaraya çekilmemek geliyor bana. Bu çok kişisel fikrim. E, bağlantı, insan insana bağlantıyı sürdürebilmek. Yani işte Zoom'la mı olur, telefonla mı olur bilemiyorum. Burası çok kıymetli. Bu noktada Canan biraz uzan, uzun konuştum ama bir şey daha çok önemli. Şimdi senin demin söylediğin vardı bu zoom'dan online görüşmeler insanların üzerine çökmeye başladı. Hı hı. Ben geçen gün bir zoom şeyi öncesinde görüşmesi öncesinde bir topluluk görüşmesi öncesinde inanılmaz bir isteksizlik duydum, yorgunluk duydum ve sonra şeyi fark ettim aa farkında bile değilim benim evimin salonunda günlerdir belki 600 kişi var çemberleri de düşünürsen eskiden yani bu korona öncesi dönemde yaşadığım şuydu ben eve geldiğimde kapımı kapadığımda pek çok işim gücüm dışarıda kalıyordu çalışma saatlerim evde belliydi Şimdi ise öyle olmuyor Alan ihtiyacım hani kimse evde yok gibi gözükse de alan ihtiyacım hiç karşılanmıyor. En azından sürekli annemle iletişimdeyim ve onlarca insanla iletişimdeyim. Yani Geldiğim nokta de, şey... Yani pardon şimdi bunu söyleyince ben de bağlandım daha çok. Evet belki de benim kendi kabuğuma çekilme nedenim buydu. Benim biliyorsun alan ihtiyacım çok değerli. Hani belki kendi kendime kalma halim. Bununla da açıklanabilir. Evet ve o hani durup kendine bakma, Hı -hı. içinde ne olduğunu bulma, ihtiyaçlarını evet. fark etme, karşılaş, karşılanmayan ihtiyaçlarının yasını tutma hali de e, bu kalabalıklar nedeniyle de pek karşılanmıyor olabilir. Ben şeyi araştırmaya başladım. E, nasıl olur da günün belli saatlerini gerçekten sadece... Kendimle geçirebilirim. Hı hı. E, bu da e, belki sonraki programlarda da konuşabileceğimiz konulardan biri. Evet, e, burada yani çok fazla vaktimiz kalmadı. E, tabii her zaman bu şeyi hep hatırlıyorum. Viktor Frankl'ın işte, kitabını hatırlıyorum. E, ve bu Viyanalı psikiyatrist e, birçok e, toplama kampında kalıyor, Auschwitz'te de kalıyor. O kamplarda hayatta kalıyor, kalıyor yani ve devam ediyor hayatını. Onun üç tane anlamlı şey var hayatta kalmasın diye toparlamışlar. Hayatta kalan birincisi hayatta kalan her günü bir hediye olarak kabul etmeyin. İkincisi bir vazifeye kendini vermek yani bir uğraşta bir şeyle uğraşma. Üçüncüsü de başına geleni değiştiremiyorsan yani bu herhangi bir de bile bunlarınla ilgili bir anlam bulmak yani hayatın anlamı e, sabahları kalktığımızda yataktan kalkmak için de gerçekten bir anlam e, ihtiyacımız çok şey ve Viktor Frankl'ın e, bu sözleri bana böyle bugünlerde bu zor durumlarda çok e, hoşuma gidiyor. Her, her zaman bir seçim hakkımız var. Hiçbir şey yapmayabiliriz veya bir şeyler de yapabiliriz. Evet yavaş yavaş toparlayacağız galiba. Çok hızlı geçti. Evet. Sen de var mı ekleyeceğim bir şeyler? Açıkçası Victor Frankın e, okuduğun sözü e, bence programın kapanışında e, bütün söylemek istediğimiz şeyleri özetleyen bir söz oldu. Çok teşekkür ederim. Ben de de karşılığı var. E, ben bizi dinleyen herkese e, sağlık, sağlık, sağlık diliyorum önce. E, ve bugüne kadar gerçekten pek çok mail yazdınız, bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıyorsunuz. Sizden haber aldığımız için çok mutluyuz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Topluluğumuzun dinleme çemberlerine ilgi gösterirseniz şiddetsiziletişim.com sitemizde bütün etkinlikler var. Aynı zamanda Canan söylemişti. Instagram ve Facebook'de siz iletişim sayfalarından da e, şu dönemde sunduğumuz etkinlikleri görebilirsiniz. Canan'ın e, Instagram hesabı Empati'nin Gücü. Benim Instagram hesabım Deniz Sıpatar. Size sağlıklı ve keyifli, bol şifa dolu bir hafta sonu diliyoruz. Evet, iyi hafta sonları. İyi hafta sonları. Bir yaşam dili. Şiddetsiz iletişim. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Spatar ve Canan İrten.